Aydınlanma deyince bunun birbiri içinde iki anlamı var diyebiliriz. Genel olarak aydınlanma kavramını ele alırken onu tarih boyunca insanlığın, hayvanlıktan insanlığa ya da karanlıktan aydınlığa geçiş serüveni ya da bu serüvenini öyküsek bile düşünebiliyoruz. Yani bu bize neyi duyuruyor? Aydınlanma dediğimiz olgunun bütün bir tarih boyunca gerçekleştiğini, tarihin özünün de aydınlanmadan ibaret olduğunu. Bu da şu elbette sürekli bir evrimin söz konusu olduğunu ve bu evrimin aydınlanmaya doğru geliştiğini söylemek istiyoruz. Özel olarak aydınlanma, bildiğimiz gibi 18. yüzyıla ilgilidir. 18. yüzyılda Fransa'da ortaya çıkan bir düşünce e, akımıdır. Düşünce ettiği e, belimidir. E, özünde ilerlemeci bir görüşüm içerir. Yani e, daha iyiye doğru ilerleyen bir yaşam fikri öne çıkar. Burada hepimizi bildiğimiz gibi birbiriyle hem yakın hem de birbirinden çok da, birbiriyle çok da yakınlar olmayan bir e, düşünürler grubu söz konusu. Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Diderot, Eletius, Condillard, Calambert, Dolbach, Cabanis gibi düşünürler. Düşünürler diyorum çünkü filozoflar demediğim için belki e, niye öyle diyebilirsiniz. E, Düşünürle filozofu ayırmak gerekir. Yani ayrılmamacılar derinlemesine felsefe bilen kimseler değillerdi. Yani sürekli olarak işte felsefe araştırmaları yapan, özellikle bilgi sorunlarıyla ilgilenen kişiler değillerdi. Ee, sıradan düşünürlerdi ama tabii ki bu sıradan düşünürler sözü onları hor görmek anlamına gelmesin. Bazen düşünürler filozoflardan da daha ağırlıklı olabiliyorlar. Ee, i̇nsan sorunları karşısında onlara getirdikleri, getirmeye çalıştıkları çözüm Açısından. Dolayısıyla bir ilerlemeci düşünce devrimi diye tanımlayabiliyoruz. 18. yüzyıl aydınlanmasını yalnız Fransa'da mı oldu diye sorulabilir. E, yalnız Fransa'da oldu denebilir. Çünkü bir Alman aydınlanmasından da söz edebiliriz. Fakat Almanya'da mutlak yönetim çok ağırlıklı olduğu için Alman aydınlanmacıları çok fazla etkin olamadılar. Biraz da henüz Alman kültürü tam anlamında yerleşmemişti. Yani Almanya, Fransa ya ve İngiltere'ye göre oldukça geri kalmıştır o dönemde. O yüzden Alman aydınlanmacıları gözlerini Fransız aydınlanmacılarına dikmişlerdi. Ve e, daha çok aydınlanma deyince o yüzden aklımıza Fransız aydınlanmacılar gelir. Demek ki işi iki yönden ele almamız gerekir. Birisi aydınlanma kavramının genel anlamı yerinde birisi de özel anlamı yerinde Demek ki söylediklerimizden şu sonuç çıkabilir. Fransız aydınlanması genel olarak aydınlanmanın bir parçasıdır. Bir aşama noktasıdır. Aydınlanma içinde yer alan bir özel e, aydınlanma devrimidir deyin yerindeyse. Şimdi birinciyi önce ele alalım. Yani genel olarak aydınlanma kavramını inceleyelim. Sonra da Fransız aydınlanmasına kısaca bir göz atalım. Kısaca diyorum çünkü bütün o filozoflarla ilgili bir görüşme yapmaya fark 4-5 saatimizi alabilir. Zaten ben de hepsiyle ilgili bir bilgi sahibi değilim. Şimdi yalan olur hepsini biliyorum gibi burada bir hava yapmak. Montesquieu'den, Orwell'den, Rousseau'dan, Vildo'dan ve Jean Jacques Rousseau'dan başka öbür filozoflarla ilgili hemen hemen çok az bilgi vardır. Tabi onlara ilgili bir konuşma yapmak için ayrıca çalışmak gerekir. Şimdi değerli arkadaşlar, sürekli dönüşen bir dünyada yaşıyoruz. Bu sürekli bir evrim anlamına da gelir. Yani, insan yaşamı bilinmezden bilinir'e doğru gelişiyor. Bu sürekli evrim durumu, hiçbir zaman kesilmeyen bir derinimi duyuruyor bize. Yani genişlemeler var, daralmalar var, dağılmalar var, toparlanmalar var, ama kesilen, duran, kalan bir şey yok. O yüzden bazı aydınlarımız, Dillerine peresenk bir Orta Çağ karanlığı falan diye. Yok öyle bir karanlık. Biraz daha duran bir dönemden geçilmiştir. Orta Çağ'ın ilk zamanlarında, ilk evresinde. Ama ondan sonra Orta Çağ son derece iktisadi açılarla, tarım açısından da düşünce açısından da verimli bir çağ olmuştur. Demek ki evrimi bilincin yetkinleşme serüveninde apaçık görüyoruz. Yani e, şimdi evrimden e, söz ederken ben ister istemez mesleğimle sınırlanmak zorundayım. Şimdi siz bana biyolojik evrimi bana anlat deseniz ben çok e, kala kalırım burada. Bu işin çok iyi uzmanları var. E, o gün hatta televizyonda ağzım açık dinledim. Çok iyi bir uzman e, kişi 3 e, saat kadar konuştu. Yani çok çok şey öğrendim ama benim alanımı aşıyor. Ben e, felsefe açısından, yani bilinçin evrimi açısından meseleyi ele alabilirim. Evrimi bilinçin yetkinleşme serüvenine baktığımız zaman hap açık görüyoruz. Bilinç sözü bizi temelde bağlıyor. Bilinç çok önemli bir kavram olarak kendini gösteriyor. Aydınlanma konusunda. Bilinç dediğimiz nedir? Biraz layıklı bir dille söylersek, geçmişin izlerini ve geleceğin taslaklarını taşıyan etkin bir güçtür. Demek ki sadece insanda olan bir gücü tanımlıyoruz. Çünkü öbür hayvanlar, ben hayvan deyince bazen ilgiliyorlar. Nazilli'de bir polis okuluna konuşma yapmak için çağırmışlardı. Ee, çocuklar çok üzüldükler. yani bize hayvan dediğimiz için yapmamalıyız, <gülüyor> evladın başka çaresi yok, hayır olmaz, olmaz dedi. Demek ki e, insandan başka bütün hayvanlar geçmişi ve geleceği olmayan varlıklardır. Yani düşünebilen, dolayısıyla başkalarının deneylerinden yararlanabilen tek varlık insandır. O yüzden bir insan bilinci gerçekte birçok insan bilinci anlamına da gelebilir. Her bilinç değerli arkadaşlar, hem içe doğru hem dışa doğru yönelgen oluşuyla seçilir. Yani bilinç hep etkindir, bazen kendi içine doğru, bazen dışa doğru yönelir. Ama şunu da unutmamak gerekir ki, içle dış arasında ciddi bir ayrım söz konusu değildir. İçimizin bittiği yerde dışımız başlar mı diyelim ya da içimizde dışımız zaten bir türlü diyelim, hangisi doğru olursa onu söyleyelim. Demek ki bilinç dediğimiz şey dünyaya ya da gerçekliğe yalınlaştırıcı bir güç olarak yönelen bir yanımızdır, insan yanımızın temelidir. Yalınlaştırıcı güçten neyi anlıyoruz? 17. yüzyılda Francis Bacon demişti ki, Dünyanın yapısıyla, insan zihninin yapısı farklıdır. O yüzden dünyaya yöntemli, özel olarak yönelmek gerekir. Yani kabatasla yönelirsek dünyayı kaldıramayız. Dünya çok karmaşık bir yapı ortaya koyar ve bilinç bu karmaşık yapıyı yalınlaştırarak almaya yönelir. Demek ki bilinçin yapısı dünyanın yapısından değişikdir derken, bilinç dünyayı kendine göre aldılar diyebiliriz rahatça bilinçimiz yalınlaştırıcı olmasaydı ne olurdu kafamız çorbaya dönerdi zaten bazı insanların kafası çorbaya olmuş <gülüyor> kafadır yani e, belekleri çöp tenekesi gibi olan insanlar vardır her şeyi alımsarlar bilmedikleri yoktur bilmediklerini de bilirler ve e, tabi durmadan çeneye bulur ve ee, hiçbir zamanda onlardan doğru dürüst bir bilgi edinme şansımız olmaz. Değerli arkadaşlar, bilinç kendini üst boyutlu bir zaman sağlıkta gerçekleştirir. Geçmiş, şimdi ve gelecek demek ki biz geçmişi olan, şimdisi olan ve geleceği olan varlıklarız. Bazen bir takım söylem, söylemler diyelim hadi bizde ee, kendini gösteriyor. Efendim e Geçen zamanlarda, şu son yakın zamanlarda bir e, laf çıktı: "Anı yaşayacaksın" diye. <gülüyor> Anı öküzler yaşar, yani. E, e, çünkü onların geçmişine geleceği yoktu ve şeyde e, şimdi de sınırlamışlar. Sürekli yer olup, değil mi? Yani <gülüyor> zamanı da yiyor, otu da yiyor. Dolayısıyla e, insan dediğimiz zaman onun üç boyutta. Düşünmemiz gerekiyor. Geçmiş ve gelecek büyük bir genişliktir. Şimdiki zamanda daha bir alan aralıktır. Yani değerli arkadaşlar, hayvanlar şimdi de yaşarlar. Yalnız insanın geçmişi ve geleceği vardır. Yani geçmişte de gelecek de yaşayan tek varlık insandır. Demek ki insanın dünü bilme ve geleceğe ön görme gibi bir yükümlülüğü vardır diyebiliriz yani hatta şöyle bir şey söyleyebiliriz fark da onun çok önemli olarak bulmuştur. Hiç görmeyeceği torununun torununun torun, torununun torununun hatta başkasının torununun torununun torun, torunu için yaşayan tek varlık insandır. Değil mi? <gülüyor> dönük yanımızla kendimiz için değil de insanlık için varız diyebiliriz. Demek ki geçmişin bütününü bilemeyiz, geleceğe yeterince göremeyiz ama bilebildiğimiz kadar ve görebildiğimiz kadar geçmiş de gelecekte bizim için gerçekten önemlidir. Çünkü yarını kurmak diye bir yükümlülüğümüz var. Zaten bakarsak sanata da sanatta şunu görürüz, gerçek sanatçılar yarını olan sanatçılardır. Ya da Gerçek sanatçılar yaptıklarında yarını kuran sanatçılardır. Yarını tasarlayan, yarını tartışan sanatçılardır. E, kötü sanatçı diyelim, bu deyim peki iyi değil. Kendine, o zamana, hatta ana kapanmış sanatçılardır. E, dolayısıyla e, sanatta da, e, başka alanlarda da insan her zaman geleceğe açık bir varlık olarak kendini ortaya koyar. Demek ki insan türü gelecek kuşaklar için yaşanmaya, yaşamaya adanmıştır diyebiliriz. Bu adanma sorununu özellikle 19. yüzyılda August çok kesin bir biçimde koydu. Değerli insanı mutlu edecek tek şey kendini insanlığa adamaktır, başkasına adamaktır diye düşündü. Doğadaki kesinlik demek ki insan dünyasında yoktur. Yani bilinç, ...dünyayı kavramaya yöneldiği zaman dediğim, söylemeye çalıştığımız gibi... ...kesinliklerle belirlenmiş ama yine de karışık bir dünyayı algılamaya yönelmektedir. Demek ki insan bir özgür seçişle dünyaya yöneliyor ve seçerek bir kuruyor. Seçmek aynı zamanda dışlamak demektir, yok saymak demektir. Demek ki bir özgür seçişimiz varsa bu özgür seçişimiz evet demeklere hayır demekle ilgilidir. Demek ki önceden belirlenmiş bir geleceğimiz olmadığına göre geleceği kurmak gibi bir yükümlülüğümüz var ama geleceği kurmak dediğimiz şey öyle ha ince yapabileceğimiz bir şey de değil o yüzden bir bütün insanlık olarak geleceği yavaş yavaş kuruyoruz. Doğrularımızla kuruyoruz, yanlışlarımızla kuruyoruz. Çünkü tarih hiçbir zaman hep doğru yollardan giderek kendini e, var etmez. Tarihin doğruları vardır, yanlışları vardır. Hatta zaman zaman yanlış olarak e, bizim babalarımız çok kullanırdı onu. Türkiye 100 yıl geriye gitti falan. Tarih geriye sarmaz, asla öyle bir şey olmaz. Bozulmalar vardır, çökmeler vardır ama geriye dönüşler yoktur. Dolayısıyla dönüşüm süreklidir ve ileriye doğrudur. E, tarihin geriye sarmadığını zaten yaşam bize net olarak gösteriyor. Çünkü e, birbirine benzer olaylar da olsun. O olaylar bir dairesel devinimi duyuran olaylar değildir. <gülüyor> Demek ki değerli arkadaşlar bu akışı doğru anlamak için ve bunu hızlandırmak için ilinç yetkinliği gerekir. Gündelik bilinçte yaşayan insanların çoğu ve bu akışlar ayak uyduramazlar. Bu, akışa, bu akışta sürüklenmemesi sağlayabilir böyle bir gündelik bilinç ancak. Yani gündelik bilinçle yaşayan insanlar bir bakıma sürüklenen insanlardır. Ki genel olarak baktığımızda onların bir sürü ahlakı içinde olduğunu biliyoruz. Sakın burada şöyle düşünmeyelim de değerli arkadaşlar. Öyle bir şey söylemek istemiyorum. Yani işte tabandaki ya, insan e, cahildir, e, zavallıdır, düşürümez yukarıdaki insan. Hayır, toplumun bütün katlarında düşünen insan da vardır, düşünmeyen insan da vardır. Düşünmeyi seven insan vardır, düşünmeyi sevmeyen insan vardır. Dolayısıyla bu bir sınıf sorunu değil, bir kişisel yönelim sorunudur. Yani e, kimse boynuna e, cehaleti e, geçirmek istemez ama yaşam koşulları böyle diyene götürür bizi hangi insan olursa olalım, ciharlıkta sınırlı olabiliriz. Yetkin bilince ulaşmanın koşulları nedir diye soracak olursak bu kültürün üç temel alanında felsefede, bilimde ve sanatta yetkinleşmek yanılmasıdır. Yani felsefenin, bilimin ve sanatın dışında yetkinleşmek Kolay bir şey değildir. Yani e, efendim ben çok kitap okuyorum diyen insanlarla karşılaşırız. Ya keşke okumasaydın gibi bir oyun <gülüyor> dönemiyiz. Yani e, işte, rahmetliye şey etmem her gün bir kitap bitirirdi. Ama sürekli bir gerileme içindeydi. Yani demek ki okumakla e, olacak bir şey değil. Demek ki bir disiplin içinde felsefede, bilimde ve sanatta Kendimizi belirlememiz gerekiyor. Genelde şöyle düşünürüz, işte ya felsefede, ya bilimde, ya sanatta gibi. Hayır, hem bilimde hem felsefede hem sanatta ama tabii bu alanlarda birinde daha derinleşmek gerekir. Yani ben felsefeyle ilgilenirim, başka şey beni ilgilendirmez diyen pek çok insan tanımışızdır ki felsefe de bilmiyorlardır adlandığınızda felsefe projizyonu yazsa da bunların felsefe de, tersebeyle de Bu alanlar kuram alanları olduğu kadar konularına göre deney ve gözlem alanlarıdır değerli arkadaşlar ve aydınlanmanın temel sorunu insanı tanımaksa, insanın kendini tanıması sorunuysa, insanı ancak bu alanlarda tanıyabiliriz. Yoksa ezbere insan tanımak gibi bir rahatlığımız Elbette ki söz konusu değildir. Bu bize neyi gösteriyor? Bilgisiz aydınlanma olamayacağını gösteriyor. Sürekli olarak görüyorsunuz aydınlanmalardan bahseden çok insanlarla karşılaşıyoruz. Aydınlanma, aydınlanma, televizyonda aydınlanma, orada aydınlanma, burada aydınlanma. Peki bu kararlık nereden geliyor o zaman diye soracak olursak. Bu karanlık galiba bizim aydınlandığımız, sandığımız bilinçimizden geliyor olabilir. Demek ki Bilgi için bir çaba göstermek gerekir ve bunun için de tarihin en geniş, en eski kaynaklarına kadar inmek gerekir. Yani <gülüyor> tarih öncesine kadar, eski uygarlıklara kadar inmek gerekir. Önemli olan, görünüşlerin arkasında yatan özü kavrayabilmektir. Yoksa görüşleri çok rahat kavrayabiliyoruz. Yani genellikle biz nedenler araştırmasında en yakın nedenden... Ee, hoşnut oluruz. Yani e, neden enflasyon işte var? Çünkü var e, falan gibi ama asıl kaynaklara inmek konusunda her zaman e, yetersizliklerimiz kendini gösteriyor Demek ki önemli olan öze inmek, mamaya kadar inebilmektir. Ve o görünüşlerin arkasında yatan gözü kavrayabilmektir. Bu da bir yöntem kavrayışı içinde, özü nedensel ilişkiler çerçevesinde görebilmek yoludur. Yani nedenler araştırması her alanda, yani kültürün her alanında çok önemlidir. Ve e, aydınlanmacı gerçek anlamda bir kültür savaşçısıdır. Çünkü bu kültür savaşçısı dediğimiz kişi soran, tartışan ve eleştiren kişidir. Yani değerli arkadaşlar bu tanımlarımızdan şu çıkıyor sanıyorum. Aydınlanmacı toplumsallaşmış insandır. Toplumsallaşmamış insan var mıdır diyeceksiniz. Çok toplumsallaşmamış insan işte kendi için, çocuğu için, karısı için yaşayan insanlar. Başkalarının başına gelecek şeyler onu yedilendirmez insanlığın tarihi de onunla ilgili olmaz. İnsan da evrensel düzeyde sorumlu yüklenen insanlara gerçek anlamda aydınlanma ciheti diyebiliyoruz. Yani bütün insanlıktan sorumlu duydugumuz zaman aydınlanma yoluna girmi demektir. Zaten şunu kesin olarak söyleyebiliriz, aydınlanmıştır, bitmiş bir şey değildir. Aydınlanmışız daha doğrusu yoktur. Her zaman aydınlanma yolunda olmak vardır. Yani insan olmak her zaman yarı yolda olmaktır. Böylece genel anlamına bir göz atmış olarak, şimdi özel anlamından biraz söz edelim isterseniz. Aydınlanmanın özel anlamı demiştik. Bunun için 18. yüzyıl Fransa'sına gitmek gerekiyor. E biraz da Almanya'sına gitmek gerekiyor ama biz Almanya'ya gitmeyeceğiz. Demin söylemek istediğim gibi Alman kültürü o dönemlerde epeyce kalmış bir kültürdü. Yani 17. yüzyılda Alman filozofu Leibniz eserlerini Fransızca yazmak zorunda kaldı. Neden? Çünkü Almanca yazsa kimse okumayacaktı. Alman kültürü o zamanlar Avrupa'da geçerli değildi. Zaten de bir köklü kültür ortaya koyamamıştı Almanlar. Bunu 18. yüzyılda birlikte, 18. yüzyıldan sonra da başardılar. Hatta lakiş, bir yazısında yakınır der ki bak Fransızlar, İngilizler ne güzel eserler veriyorlar. Çok değerli yapıtlar ortaya koyuyorlar. Bizim aydınlığımız kadından ve şiydan başka bir şey düşünmüyor der Dolayısıyla e, Alman aydınlanması her zaman güdük kalmıştır ama Gottschep gibi, ben Almanca bilmediğim için bu aşağıya adlar adları yanlış okuyor bilirim, Brokes gibi, Hagerdon gibi, Hagerdorn gibi, Haller gibi, Gleim, Kleist, Schlegel, Weisse, Nikolai gibi e, adlar sayabiliriz ama bu adları galiba Almanlar da unutmuşlardır. Yalnız bunların içinde çok önemli bir ad vardır, Lessing. Keşke vaktimiz olsa Lesing'in ödemini anlatabilsek çünkü Lesing Çağdaş Estetiği kuruluşunda Almanlar birinci planda çok etkili oldular ve bu Alman Estetiğinin Almanlar Estetiği Çağdaş Estetiği kurmasında da en önemli ad Lesing adıdır. Bodolt evet Lesing. Hatta biz benim daha genç yaşlarımda bir orkestra şefi gelmişti. Türkiye'de epey kaldı. Gotold Efraim Ressink bir Yahudiydi, Ressink de Yahudiydi. Ee, Allah Allah, adları nasıl aydın falan dedim. Sonra öğrendik, torununun torunu falanmış. <gülüyor> Neyse bu da magazine haberi oldu. <gülüyor> Değerli arkadaşlar, Fransız aydınlanmasını 18. yüzyılın içinde görmeye çalışırsak yanlış yanlışa Yani. 18. yüzyılda büyük bir patlama oldu ama 18. yüzyılı hazırlayan daha önemli zamanlardır. Zaten insan tarihi hiçbir zaman böyle birden bire olan olaylarla belirlenmeyendir. Her şey alttan alta hazırlanır ve bir zaman sonra ortaya çıkar. Bu yeni ya da özel aydınlanmanın temelinde Rönesans'a gelen insancılık anlayışı vardır. İnsancılık bir düşünce aklımı diyelim ama daha çok bir genel anlayış olarak onu tanımlamakta yarar var. Yani Hristiyanlığın biraz sarsıldığı bir dönem. İnsanların artık dikkatlerini gökten yere indirdikleri bir dönem. İnsanın aşağılandığı Değerli öldü uzun yüzyıllardan sonra yeniden insana değer verildiği bir dönem. Yaşamaktır güzel, yaşamak güzel diye insanların dönemi ve tabii ki bu güzelliği düşündürüyor Hristiyanlıktan önceki ahlakların yani pagan ahlaklarının dirilişini düşündürüyor. Yani Hristiyanlar o orta çağ boyunca bu pagan ahlaklarının bu özü insancı olan ahlakların, eski ahlakların, dirileceğinden korktular. Haklıydılar ve nitekim Rönesans'ta dirildi. Demek ki Rönesans'ta gelen insancılık artık insanın değerinin yeniden tanınması anlamına geliyor. Rönesans'ta gelen insancılığın büyük bir payı vardır 18. yüzyıl aydınlanmasının üzerinde. Asıl Rönesans'ı bildiğimiz gibi 15. ve 16. yüzyılda gerçekleşmiştir asıl Rönesans. Ki biz ona üçüncü Rönesans desek daha doğru olur. Çünkü bu üçüncü Rönesansı, asıl Rönesansı, skolyastik Rönesansı dediğimiz Rönesans önceliyor, ikinci Rönesans. Şimdi belki size tuhaf gelecek, skolyastikin de Rönesansı mı olur diyeceksiniz. Skolyastik Avrupa düşüncesinde bir atılımın anlatımındadır. Yani psikolojik okullarında ve e, manastır okullarında büyük bir eğitim düzeni bulmuştuk. Ve üniversitelerde zaten bugünün çok önemli üniversitelerinde üniversiteleri de o dönemde 13. yüzyılda kuruldu. Yani, Paris Üniversitesi, Güven Üniversitesi efendim e, Salamanca Üniversitesi vesaire hepsi hatta Oxford Üniversitesi o dönemde kuruldu. Asıl Rönesansı demek ki skolastik Rönesansı önceliyor. İkinci Portaka yani 13. yüzyıl. İkinci Rönesansın temelinde de birinci Rönesans vardır. O nereden çıktı diyeceksiniz? Birinci Rönesans Frank Kralı Charles'un yani <gülüyor> Karolus Magnus'un yani Charles e, diyelim. Yenilik anlayışlarıyla, yenilik arayışlarıyla belirgindir. Demek ki e, aydınlanma orta çağda e, 8. yüzyılın sonunda, 9. yüzyılın başlarında başlamıştır. Ve Karl ve Papa'nın elinden İmparatorluğu tacı giydiği dönemlerdir o dönemler. Karl sarayında eski eserlerin araştırılması için Tur'daki sarayda özellikle Büyük bir bilginler topluluğu oluşturulmuş Demek ki değerli arkadaşlar bir önceye gittiğimizde açıklayıcı etkenleri daha rahat görebiliyoruz. Ama orada sınırlanırsak sınırlı bir bakışla bakarsak görme şansımız çok azalacaktır. Hepsinin temelinde de değerli arkadaşlar orta çağ kültürünün bütünü, hatta e, eski çağ kültürünün bütünü yer alır. Eski çağ bu anlamda çok önemsemek gerekir. Çünkü eski çağda hani Platon'u, Aristoteles'i tamam bunları e, başımızın üstünde tutuyoruz ama e, aydınlanma kültürüne, 18. yüzyılda oluşan dönüşümlere temel olmuş olan üç temel felsefe vardır. Bunlardan birisi Stoa felsefesidir. Milattan önce 3. yüzyılda kurulup milattan sonra 3. yüzyıla kadar etkinliğini tam olarak sürdüren ama bugün bile de olan bir felsefe. İkincisi Epikuros felsefesidir. Üçüncüsü de Pyrrhon felsefesidir. Bunlardan biri usçuluk var, öbürü hazçılık var ve hoşgörülük var üçüncü şey. Demek ki asıl aydınlanmanın kökeninde stoayı özellikle görmemiz gerekiyor. Hatta bu der ki, stoa filozofları e, ülkelerinin gerçekleştiğini görmek için 18. yüzyıla kadar beklediler. Yani düşün o kadar uzun, var boyu alttan alta stoa felsefesi e, insanın bilincini etkilemiş olmak gerekiyor. Demek ki e, bu üç felsefenin Ağır izlerini görüyoruz. <gülüyor> İnanılma devrininde. Ama e, bunlar aslında insancılıkın yani Rönesans'ta ortaya çıkan insan anlayışının oluşmasında belirleyici oldular. Yani insancılık dediğimiz şey körü körüne inanan insandan kuşkulanan insana geçiştir. İnsanlık kendini insanlığın bir üyesi olarak görür bundan sonra iyi söyleyemedim. İnsancı kendini insanlığın bir üyesi olarak görür. Yani bütün insanlar birer kardeştir. İnsancılık çünkü bir ahlaktır. İnsana inanmaya dayanır. Dolayısıyla artık doğa üstünden biraz önce söylemeye çalıştığımız gibi dikkatini doğaya indirmiş yeni insan vardır. Eski çağı yeni çağa taşıyanlar Rönesans'ın aydınları olmuştur. Bunlar daha çok edebiyat adamlarıydılar. Niye felsefe adamları değil dersek? Felsefe Orta Çağ ilk döneminde tamamen dinin baskısı altında batmıştır diyebiliriz. Ancak 13. yüzyıldan sonra evrenseller tartışmasıyla bilinmeye başladı. Eski çağ felsefesinde yeni çağa taşıyanların başında Montaigne vardır. Stoa, Epicurus ve Pion felsefelerini özel olarak tartışan ve yücelten bir edebiyat adamıdır Montaigne. 13. yüzyıl Fransız aydınlanmacıları, pardon, 18. yüzyıl Fransız aydınlanmacıları düşüncelerini işte bu temel üzerine kurdular. Onlar aslında Fransız düşünürleri olmakla birlikte. Fransız geleneğinden yararlanmadılar. Çünkü Fransız geleneği, Descartes'e dayanan usçu bir gelenekti. Yani e, aydınlanmacılar e, bir çeşit siyaset filozoflarıydılar ve siyasetle hiçbir ilgisi olmayan, sadece bilim ve felsefe adamı olan Descartes'ten yararlanmaları tek olası değildi. Ama şunu şöyle düşünmemiz gerekir. Descartes zaten öylesine e, etkilenmişti ki sadece Fransa'yı değil ...bütün Veyabuk Bay'ın... ...Depart'ın dışında düşünmek zaten olası değildir... ...ama Fransız aydınlanmakları... ...İngiliz felsefesine... ...sırtlarını dayadılar değil yerindeyse... ...yani en büyük dayanakları onun... onların John Locke'dur. John Locke bildiğimiz gibi... 1632 1704 yılları arasında yaşanmıştır ve... E, Platoncu değil de Aristoteles gibi çizgide, yani gerçekçi bir çizgide tüm ilgilerimiz deneyden gelir diye düşünüyordu. İnsan loka göre özgür bir varlıktır, bu nokta çok önemli. Onun özgürlükten gelen hakları ve yükümlülükleri vardır. Demek ki insan olmak bir tür yükümlenmeyi de gerektiriyor. İnsanı özgür kılan usulur diye düşünüyordu Yok. Her şeyi bilemeyiz, şeylerin özünü bilemeyiz ama onları sürekli araştırmamız gerekir. Lok'a göre her toplum, bu da çok önemli, üyelerinin istemli katılımı üzerine temellenmiştir Yani sürü insanından, çağdaş toplum insanına geçiş, Lok'un bu belirlemeleriyle belirlendir. Yani özgür birey fikri, Lok'ta birinci planda öne çıkarmış. Toplumsal yaşam bir sözleşme düzenidir yoka göre. Gençen Cakluson'un toplum sözleşmesi de biraz oradan gelir. Her birey özgürlüğünü savunma hakkına sahiptir. Bu da çok önemli. Yönetim zorbalaştığı zaman bu çok önemli. Halkın zorbaya direnme hakkı doğar yoka göre. Yani ilk defa modern felsefede böyle bir yenilikle karşı karşıya kalıyor. Onun için aydınlanmacılar, başta felsebeyle de pek iyi bir şey olmayan Voltaire olmak üzere hepsi yoka haylandırırlar diyebiliriz. Bu aydınlanmacılar demin söylemeye çalıştığım gibi filozofluktan çok düşünür demek doğru olur onlara. Temel görüş giderlemeye inanmak, pus'a güvenmek, din karşısında güvensizlik ya da tedirginlik, Mutlak yönetimin dılım ulaştırılması. Mutlak yönetimin dılım sözü çok önemli. Neden? Çünkü o zaman mutlak yönetimleri artık çöküş dönemine girmiş. Çünkü sermayeci Hüseyin'i ayakta tutmak ve feodallerle savaşmak için mutlak yönetim gerekliydi. Ama artık iyiden iyiye bozulmuştu. Hatta bir Fransız yazarı 18. yüzyılda yani o dönemde diyor ki Fransız soyluluğu hiç bu dönemde olduğu kadar soysuz olmamıştır. diyor. Demek ki o soysuzluk artık insanları bıktırıyor ama filozofların hiçbirinde bir demokrasi inancı yoktur. Bizi de yanlış olarak, efendim ayrılmamacılar demokrasiye çok falan hiç demokrasiyle ilişkileri yoktur. Tersine demokrasiye inanmazlar. Yani mesela Şancar Kutu der ki, yani, demokrasi olan bir ülkede doğmayı isterdim ama böyle şey olur mu acaba? Diyor. Hatta yani bence çoğunluğun azınlığı yönetmesine ne demek istiyorsa Hiçbir zaman inanmadım diyor. Sanki çoğunluk azınlığı yönetilmiş gibi. Yani demokrasi bilinci henüz oluşmuş değil o dönemde. O yüzden mutlak yönetimi yasalarla ırımlaştırmak aydınlanmacıların temel çabasıdır. Aydınlanmacılar Dalanber'in, Diderot'un desteğiyle çıkarılan Ansiklopedin çevresinde toplanmışlardı. Bir İngiliz ansiklopedisinin Fransızca çevirisi yapılan Burada aydınlanmacılar şunu yaptılar. Ansiklopediler madde, maddedir ya. Maddenin içine zehir kattılar bir çeşit. Yani düzeni eleştirmek için domuzluk ederek onun içine ne lazımsa koydular. O yüzden de zaman zaman başarı belaya girmiştir. Yani mutlak yönetimleri durumlaştırma çabası aynı zamanda bir demokrasiye güvensizlik çabasıyla birlikteydi. Bunlar kimdi diye söyleyecek olursak. Bunlar işte benim adlarını saydık. Ben burada özelliklerini de yazmıştım ama çok vaktiğimizi almak istemiyorum bizi yorabilir. Ama bunların içinde en çok Rus'u önemlidir. Çünkü öbür ilerlemeciler, öbür aydınlanmacılar ilerlemeye, her şeyin iyiye doğru gittiğine, her şeyin aydınlanmaya doğru gittiğine inanırken Rus'u buna inanmıyordu. Dolayısıyla aydınlanmacılardan Ayrı düştü. Hatta bilimler ve sanatlar üzerine söylediğinde bilim ve felsefe insan ahlakını bozmuştur görüşünü ortaya yaptı ve e, bu çeşitli eleştirilere uğradı. Sonra kendi de dedi ki yani ben bilimin ve felsefenin gerçek anlamda kullanıldığı zaman zararlı olduğunu ki <gülüyor> düşünüyorum. Ama o kadar kötü kullanılıyor ki bu insanlığı felakete götürebilir. Nitekim iki dünya savaşı da gösteriyor ki bilgiyi çok kötü kullandığımız zaman kendimizi yok edecek kadar kötü işler yapabiliyoruz. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. Çok <gülüyor> teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İngilizsel sorumuz çok mutlu etti. Sağ olun, Teşekkür ederim. Tabii soru çok kör. Eminim arkadaşlarım da çok soracak şeyleri vardı ama hani tek bir soru bağlamında belki çarpıcı da olması noktasında John Locke'la ilgili bir soru şey yapılabilir. John Locke'u da liberalizmin asıl kurucularından kabul eden bir görüş var. John Locke'a karşı bağlamında mesela bir eleştiri yönlendirmeye kalktığımızda liberalizmin insanları, bireyleri depolitize eden yönüne bir Vardır. Ve hatta bu vurgu e, devletin küçülmesi bağlamında Marks'a kadar götürülür. Dolayısıyla liberalizm ve Marksizmin şimitliyen aynı anda aynı, aynı kapıya çıktı gibi bir e, yorum söz konusu olabilir. Biz aydınlanmaya çalışan yurttaşlar olarak e, sizin gibi değerli bir hocamızdan böyle triklere de düşmemek noktasında nasıl bir tavsiye alabiliriz? Evet, ancak şimdi Lok 18. yüzyılda felsefemizi okutuma yönü yani e, lokun peşinden gitmeyi zaten düşünmeyiz. Bunlar tarihsel olarak önemlidirler. Yok e, bugün e, başımızın üstüne mi alalım? Yani e, bırakın bundan sonraki felsefeleri lok bize yeter diyecek değiliz. Liberalizmin dünyadaki tezahürünü de görüyoruz zaten? Ama o zamanın koşulları içinde Fransız aydınlanmacıları Onda bir e, soluk buldular, onda bir itici güç buldular. Dolayısıyla bunu tarihsel olarak belirtmekle benim görevim. Ama bugün ben yokçuyum gibi, ya da de, dekartçıyım gibi, tutum zaten bizi bir yere götürmez tabii. Yani tarihin dışına düşürür ve bilinçiler. Değerli hocam, bizim... Türkiye'nin aydınlanması olarak olaya bakacak olursa Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçiş döneminde Hasan Ali Yücel'in bütün e, aydınlanma adına yaptığı hizmetlerden önce Osmanlı bu yönde kendi içinde bir çalışması var mıydı? Bize intikal ettiren ve devreden. Şimdi şöyle tartışmalar yaşadık geçtiğimiz birkaç yılda. Efendim, Türk dili felsefe yapmaya, felsefe dilimini yürütmeye elverişli olmayan bir dil. Osmanlıca olsaydı bu dil daha etkin olabilirdi gibi. Bir Avereos çıkma umudunuz var mı? Çıkar mı? Ve onu takip eden, ona adayan stoğacılardan bugüne kadar adıya adıya gelindiği gibi bizden sonra da adıyacak insanlar çıkar. Teşekkür evet, ederim. Tabii bu Osmanlı sorunu biraz bulanık ve çok fazla kaygılarla tartışılan, daha doğrusu tartışılandan çok çeşitli biçimlerde önerilen bir alan bir bilgi alanını diyelim. Şimdi 18. yüzyıla kadar Osmanlı'nın batıyla bir ilgisi yoktu. 18. yüzyılda neden böyle bir ilgi doğdu? Çünkü Avrupa artık çok ağır başmaya başlamıştı ve bir çeşit ilerideki düşmanlığı tanımak gibi bir zorunluluk kendini gösterdi. Yoksa daha önce e, haraçla ve galimetle yaşayan bir toplumun insanlarının sürekli olarak Avrupa'yı da sömürülmesi gereken bir yer olduğu olarak gördüğü kesimler. Yani Aşık zaten tarihini okursak, burada Avrupa'ya nasıl gidildiği, orada kadınların ve çocukların, kızların nasıl toplandığı, nasıl getirildiği, bunların nasıl satıldığı falan gibi şeylerde, tüylerimiz diken diken okuruz. Bir gerilik söz konusu evet. Yani. Ama gerilik nereden geliyor? Gerilik tarihi iken, yani 11. yüzyıl Avrupa'da sermayesiyle yetiş ve feodalliğin yıkılmaya başladığı dönemdir. Bizim bizimkiler 12. yüzyılda Avrupa şey Avrupa Anadolu'ya yeni geliyorlar altımsızdır. Fuat Köprülü ilk bu kitabında diyor ki işte bizimkiler geldiler, Batı Anadolu'ya, Batı Anadolu'ya yerleşti. Orada çeşitli toplumlarda yüz yüze geldiler. Fakat bu toplumlardan hiç etkilenmediler, çünkü çok onurlu bir toplumdur. Biz e, gerildiğimizi kabul ettiğimiz zaman, ilerleme şansına sahibiz. Gerildiğimizi kabul etmeyip de yalan yanlış kırıltılarla kendimize anlatmaya kalkarsak, hiç zaman çok zaman öyle Çok zaman geride bıraktığımız değerleri de görmüyoruz. Mesela bugün Osmanlı Osmanlı diyenler, Asla e, üç tane beyit okuyamazlar. Evet. Evet. Demek ki e, bizim zaten geçmişle ilişkimiz iğreti bir ilişkidir. Çünkü gelecekte de ilişkimiz iğretidir. Çünkü Türkiye'de biliyoruz ki kültür düzeyi çok aşağıda. Ve bu tutuculuk her zaman e, geçmiş değerlere yalan yanlış bağlanmakla e, yalan yanlış bağlanarak saldırganlaşmakla belirli. Türkiye'de yaşanan budur. Yani Osmanlı'nın dilinden mi olacak işte. Yani biraz Arapça, biraz Farsça, biraz Türkçe derlenme bir dildir. Ve bu derle dille felsefettir hiçbir şey yapamazsınız. Yani doğru dürse mektup yazılmaz o dille. Ama e, bu dili çok ileri bir dildir. Yani İngilizce, Fransızca, Almanca düzeyinde bir dildir. E, biz İyi kötü tabi ben filozof falan değilim ama aklımın yettiği kadar bir şeyleri rahatça bu dille her anlatabiliyorum. Demek ki anlatılabiliyorum. Dolayısıyla biz bu dili geliştirmeye bakmak zorundayız. Ama kültür düzeyi aşağı düştükçe dil de sorumlu hale geliyor. Şimdi dili halk yapar, çimitçiler, öğretçiler, yufkacılar, nalvantar yapar. Onu eğer varsa üst düzeydeki insanlar geliştirir. Orta düzeydeki insanları bozar. Şimdi televizyoncular, gazeteciler. Dili bozmakla yükümüzü ee, Öyle şeyler söylüyorlar ki kanınız bunlar. Evet. Şeklinde konuşmuştur. Yani, Yapıyor olacaklar. Evet. Bir itibariyle tutturdular. Dün saat beşte geldik demiyor. Beş itibariyle geldi. Bir de daha vahim bir şey durdurlar. An itibariyle <gülüyor> insan utanıyor değil mi? Yani Yüzü kızarıyor bu söylerken fakat sıkılmıyorlar. Demek ki bir kültür çöküntüsü yaşıyoruz. Biz bunu sadece şuraya bu alanda değil, bütün alanlarda yaşıyoruz. Yani felsefende de bunu yaşıyoruz. Başka alanlarda da yaşıyoruz. Yapmamız gereken şey galiba daha ciddi ve daha çalışkan insanlar olmak. O zaman Osmanlı'nın değeri de varsa, verilecekse daha sağlam verilecektir. Yani e, insanlardan hiçbiri Osmanlı Osmanlı derken, benim gibi Kuzuli Divanını beş kere okumamışsa e, çekin bunun kuyduğunu gitsin. Yani hiçbir işe yaramaz o adam demektir. Değerli yani hocam, çok kitap okumakla e, değil de daha Kur'ansal düşünmekle e, bir yere varlabilir dediniz. Kur'ansal düşünmenin ya da kuramsal e, öğrenmenin e, şekliyle alakalı bir şeyler söyleyebilir misiniz? Tabii ki yani şey çok o, özünü iyi bilmek gerekir. Düşüncenin gelişimini. Yani bir zihnimizde bir düşünce tarihi projesi. Bir düşünce tarihi tasla gerekir. Yani Descartes deyince ben bir yere yerleştiremiyorsam o ...tarih çizgisi üzerinde, onunla ilgili ne bilirsem bileğim, hiçbir şey yaramaz. Çünkü biliyorum ki o, Bacon'la evet. bağlantılıdır, Galileo-Galedi'yle evet. bağlantılıdır... ...daha bir bağlantılıdır vesaire. Yani insan düşüncesinin gelişimini o evrim çizgisi boyunca doğru olarak kavramadan gerçek anlamda kültür sahibi olmamız mümkün değil. Şimdi bir alanda eline boyuna çalışıyor olabiliriz. Mesela değil ki ben kafamı taktım. Lok'la ilgili çalışıyorum. Ama Lok'u ben Hobbes'dan uzak görürsem Francis Bacon'a bağlamazsam Francis Bacon'ı 12. yüzyıla kadar bir Brazil Bacon'a bağlamasam, o Lok'un hiçbir işe yaramayacağı kesindir. Dolayısıyla e, insanlık tarihinin özü düşünce tarihidir, düşünce tarihini doğru kavramamız gerekir. Düşünce tarihinin bir e, bilgi şeması olarak, ama sadece şema değil de içi dolgun bir e, şema olarak edindikten sonra, ondan sonra onun içini doldurmak her zaman mümkündür. Yani, e, hatta meraklarımıza göre mesela işte ben Descartes'i bilirim de buna daha fazla, e, yer bir yaşamında ama bir başkası like bizi daha çok sevebilir. Memnunuz olunuz. Şirki oluşturma. Evet, yani zaten biz üniversitede <gülüyor> gençlere veremediğimiz de bu. Daha doğrusu bizim de sahip olmadığımız bu. Kabul olmaz. <gülüyor> Şimdi, kim ne yaptı da ne oldu ve o nereden geldi nereye gidiyor. Yani bizim askerlerimiz de genelde bunun farkında değiller ama bizim işte toplumun özellikleri var bizim toplumda böyle bir şey çok teşekkür ederiz açma evet. verdiği ders için. Şimdi ben şunu demek işte, istiyorum. Ee, şimdi bu önemli düşünce akımları e, bir aydınlanma sürecine katıda bulunmuşlardır, bildiniz. Evet. Edema. Şimdi bu bu süreç devam ediyor. 20. yüzyılda, şimdi içinde bulunduğumuz süreçte böyle büyük düşünürler var mı? Ya da yeni akımlar getirebilecek e, düşünceler ortaya çıkabilir mi? Tabii evet, bu 20. yüzyıl felsefe açısından da, öbür kültür alanları açısından da özellikle 20. yüzyılın bilinci şehrinden sonra, hatta yarısından sonra büyük bir çöküş dönemi başladı. Bu çöküşün temel nedeni semayeli düzenin kültür hayatını kıskançları altına almasıdır. Lukács bunu 1918 yılı diye sapladı ama niye göre sapladığını da söylemez. Yani 1918'den sonra artık e, felsefe daha doğrusu diye kültür alındı. sermayenin eline düştü ve artık e, kıpırdayacak hali kalmadı. Bütün ülkelerde sadece bizde değil, büyük bir darbe yerleşti. Başka ülkelerde varken sıkıntıya düşmüştür. Bizde zaten yani, henüz var olamadan, çiçeklenirken yok Bu gerçeği görerek nereden başlamamız gerektiğini çok iyi anlayarak bir tür savaşı mı verdik gerekiyor? Başka yapılabilecek bir şey olduğunu sanmıyorum. Hocam çok teşekkür ederim. Ancak so, pek çok şey olsun e, diye de de çok iyisi. Sağ olun, ağzınıza sağ olun. Bir şey soracağım ben. Birincisi e, aydınlanma döneminin kaynakları arasına eski çağ özellikle orta çağ felsefesi ve insancılık, ah Türkçe'ye felsefe oldu i̇nsancılık düşüncesini de koyduğunuz humanizma yerine çok güzel. Ben ee, bu döneme bir de tercüme hareketini koyabilir miyim? E, mesela para görüş gibi filozofları da bu, bu kaynaklara dahil edebilir miyiz? Bir onu soracağım. Hep Türkiye'de bir rönesans yaşanmasından şikayet ederler. İşte bizim rönesansımız olmadığı için biz belli bir noktaya gelemeyiz. Bu konuda ne düşündüğümüzü öğrenip bilenlere <gülüyor> teşekkür ederim. Evet, sağ olun. İşte bizim rönesansımız olduğu kadar cumhuriyet hareketidir. Evet, çok, çok iyi becerbildik mi cumhuriyeti. Pek sanmıyorum. İyi kurumlaştıramadık, yeterli olmadık. Rahata alıştık, rahata kapor var ettik. Evet, ben ben ben ben ben ben yani hep başkalarının suçluyuuz ama bizim suçumuz da büyük. <gülüyor> Öbür konuya gelince ben o konunun doğrusu uzmanı değilim. O yüzden e, inanın ne Farabi'yi tanıyorum ne Gazali'yi tanıyorum. Hatta e, Montreal Üniversitesi'nde bitir bitirme tezi olarak Gazali'yi yazmıştım işte bir kitaptan. Papazlar bana çok teşekkür etti ama ne ben bilecek yazdım ne de onlara bilecek teşekkür ettim. Yani, <gülüyor> Fransız bir kitaptan şöyle bir özeti. E, o ayrı bir alan. İslam felsefesini bilmek gerekiyor. Kur'an'ı bilmek gerekiyor. Çünkü dine dayalı bir felsefe. Ben doğrusu Batı felsefesi tarihi uzmanıyım. O alanda hiçbir yakınlanıyor. Ama başka arkadaşlardan beklemek gerekiyor. Evet. Merhabalar, ben bir şey söylemiştim. Son olarak da mesela şey dedi, işte ailesini, kendisini işte kendi çevresini düşünen bir insan, daha başka bir sürü insan gibi. Şu yani şunu düşünüyorum da mesela yani kendisi mesela a kendisini ailesine ait hisseden bir insan mesela onlara hizmet eder. Ama mesela kendisini bir insanlığa ait hisseden olarak, tüm insanlığa hizmet edebilir. Ama bu da bir nevi sürü insan olmuyor mu? Yani kendini aslında diğer insanlar için hediye gibi olmuyor mu? ne ee, yani aslında yine bir kurtuluş ümidi gibi ona sarılmıyor gibi soruyorum. Tabii şimdi insanlığa kendini adasın çoluğu çoluğu boşversin gibi bir şey diyor. <gülüyor> Tersine yani insan sevgisi en yakından bahsediyorum. En uza doğru yayılıyor. Ama insanın insanlara karşı sorumlulukları var. Yani ben e, İstanbul'da otomobilin altında kalacak bir küçük çocuğu kurtardım ama Fransa'da bunu yapmamız, umurumda mı benim Fransız olayım, diyemediğimize göre kendimizi insanlığın bir parçası olarak görüyoruz. Ama bu çocuklarımıza elimizden geldiği kadar bütün sevgiyi göstermek ya da başka sevdiklerimize, dostlarımıza sevgiyi göstermekler bize alıkoymaz. Yalnız çocukları için yaşayanlar, yalnız kendileri için yaşayanlar, isterseniz yalnız mideleri için yaşayanlar diyelim. Bunlar mutsuz insanlardır ve hiç hiçbir olmayan. Ama sürüde olmayı çok mutluluk sayan insanlardır. Çünkü sürü onlara güven verir. Sürü aldatıcı bir bütündür. Yani sürüye giren ufak hep birlikteyiz diye düşünür. O sürünün üstünde bir bakın bir tek kişi orada kalıyor mu? Hepsi açıya, bu sürünün Asıl toplumsallaşmış toplumlarda insani dayanışma vardır. Bu dayanışmanın içinde çocuğumuz vardır, karımız vardır, sevgiliniz vardır, dayımız vardır, dostumuz vardır, arkadaşımız vardır. Bilmem ananıza bilinmiyoruz, çok bu karıştırdılar. Hocam, e, aydınlanma despot yaratır mı? Çok kısa bir soru çünkü 18. yüzyıl tarihimizinden bahsederken genelde Aydın despotizmi kavramı vardı çünkü Cambridge demiştik bize de sanferavide ben yani aklını kullanmaya cesarete mesela Voltaire Voltaire kitapları şu an Rusçada Erkutar üzerinden bildiğim kadarıyla yani Voltaire okumak istiyorsak yani Rusçada izin almalı da veya Diderot yani Yenikatery kaynıyor çok ulaşan bir isimdi yani Aydınlar böyle siz uzunluğa yaklaştığını söylemişsiniz ama bu Aydın kendi içinde despotik bir karakter olabilir mi? Aydın, Aydın olmayan da karşı kendini konumdan duyuyor. Doğru. Peki Aydın olmayan da münafişsiz nasıl olacak? Kant herkes için de ama Voltaire... Bu filozoflardan içine aynı topa koyamayız. Şimdi Voltaire bir cahildir. Ve şeyi söylediği gibi bir birey yeni. bütün kitaplarını karıştırırsa şu kadarcık felsefe bulamayız o, o ayrı bir şey aydınlanma filozofları mutlak yönetimden yanaydılar ama demokrasi diye bir şeyin olabileceğini düşünemedikleri için demokrasiye yakın duymadılar. Gerçekte despotluğa karşı ılmaştırılmış mutlak yönetim işte, bu fikri getirdi. O da zaten bir e, mesela e, Lokta, Jean-Jacques Rousseau'da, e, Spinoza'da o zaman filozofların açık ve örtülü bir toplum sözleşmesi fikriyle belirlikleşir. Dolayısıyla e, aydınlanma insanı despot yapmaz, demokrasiye doğru açar. Aydınlanmış insan demokrat insandır başkasına saygısı olan insan. Aydınlanmış insan gerçek insandır ama 18. yüzyılın aydınlanmacılarından e, tam olarak bunu beklememiz mümkün değil Çünkü o dönemde demokratik uygulamalar e, hemen hemen hiçbir yerde yoktu. Yani sadece demokratik uygulamaları e, mesela Montesquieu daha küçük toplumlar için uygun görüyordu. Despot sadece ve sadece taş kafalı adamı. Dolayısıyla her koşulda o aydınlanmamış olmanın bütün özelliklerini gösterecektir. Günler sonucu karşılamış olun. Teşekkür ederim. teşekkür ederim. Hocam Descartes'in günümüzde Descartes hakkında Descartes'in yanlış hakkında kitap yazmanın yanlış olduğunu ve işte liberalisiminde e, o döneme o... özgü bir şey olduğunu günümüzde sarsılmaz bir yer söylediniz. Fakat aynı zamanda aydın kökeninde tasarlıcıları dayandığını söylediniz. E, liberalizm olsun ya da dekartçılık olsun bu tarz felsefi görüşler altyapı barındıran e, dönemleri özgü midir? Yoksa bütün çağları çağlar için söz konusu olan şeyler midir? Şimdi her filozof kendi çağının filozofu olmakla bütün çağların filozofu. Ama biz ne yaparız? Onu çağının içinde değerlendiririz. Yani bugün Descartes'i eşsiz, tartışılmaz bir filozof olarak görürsek kendimizi gülünç ederiz. Descartes'in fizyolojisini alıp onu geçerli kılmaya çalışırsak kendimizi yine gülünç ederiz. Ama Descartes'in bir yöntem kavrayışı vardır ki bu çok önemli. Düşünce tarihine ayıplayıcı gözle bakmak gerekiyor. Güreşmeye, onlarla çekişmeye, efendim August 10 aşağılık adamın bilini falan gibi şeylere hiç gerek yok. Mesela bilim düşmanları son zamanlar August saldırmaya başladılar. Hatta bizim bir felsefe profesörü olacağımız bir kongrede dedi ki, ben dedi, pozitivizm diye bir felsefeye inanmıyorum dedi. Ben de oturduğum yerden, sen felsefe bilmezsin dedim, gerçekten de bilmezsin. Şimdi bu şeyi, kafayı partizanca düşünme kafasını felsefenin dışına çıkarmak gerekir. Hangi filozofta bizim için yararlı ne buluyorsak, ne Kant'ı tanrılaştıralım, ne efendim e, Platon'u tanrılaştıralım, ne Marx'ı tanrılaştıralım. Hiçbir zaman Tanrılar yaratmaya gerek yok. Hiçbir alanda neyse o zamandan bize yararlı olarak kalan tarihin ayırtlayarak getirdiği değil. Onu alalım. Tarihin artık bu yana bırakmak istemediği bize, ulaştırmak istemediği artık orada tarihin devrimlerine atılmış olarak göre e, sanırım e, başka sorumluluğu varsa ben kaçıyor değil tamam. Hı -hı. Şey, Hocam, şimdi e, bugün kültürünün biraz durağın hale gelmesi felsefede e, bilimin artık çok ileri seviyeye gelmiş olmasının rolü var mıdır? Yani artık bilgi üretiminde bilim tek söz sayıda oldu Teşekkür ederim. <gülüyor> evet. Görüşürüz. Bu alanlar bilgilerini genişletirler, dağıtmazlar yani felsefe her zaman biraz hayalci yanıyla bizim her zaman biraz fazla gerçeklikle sığır işle olan yanıyla felsefeye bir felsefe bilime her zaman kapıda bulunuyor. Bugün bilimin çok büyük bir gelişme içinde olduğunu söylemekte pek kolay değil. Bugün teknolojinin yönetim altına girdi ve eskisi gibi artık hiçbir şey düşünmeden İlki arzına arıyan filozoflar yok. Eğer e, bilimsel bir çalışma yapmak istiyorsanız sermayenin herhangi bir birimden, onun öngördüğü koşullarda çalışmak zorundasınız. Diyelim ki size diyecekler ki ya bize diyecekler ki daha dayanıklı bir sabun yapmak için uğraşın bakalım. Mart ayının sonları ver. Dolayısıyla bilimler artık eski anlamlarını belirtildiler. Sermaye her şeyi o kadar Felsefe de, bilim de bunun sıkıntısını ve acısını çekiyor. Burada tabi bilim alabının ve felsefe alabının yetersizliği ve kurulu düzenlere yaltaklanma ve oradan yararlanma gibi kötü huylarından belirleyicidir diyebiliriz. Ben çok teşekkür ederim.